Onun için upuzun bir hadisi şerifin sonunda, Cenab-ı Hak bugün rızamı size halal ettim ve indirdim. فَلَا أَسْخَدُ ebeden اَبَدَنَهُ كَمَا Bundan böyle artık size gazaplanmayacağım. Gazab-ı İlahi cehennem halinde zuhur eder. Gazab-ı İlahi bizde öfke halinde zuhur eder. Gazab-ı İlahi bizi baş acağı getirecek şekilde zuhur eder. Allah mahşerde gazaplanır. Allah dünyada bizlere biz dünyadayken gazaplanır ama o gün fela eshatu ba'dehu abeda buyurur. Bundan böyle artık gazaplanmayacağım. Demek ki razı olma ve hoşnut olma. Ve artık gazaplanmama mümin için bir dal ufkudur. Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan nimetlerin adeta sonudur. En büyük nimetlerin temessül etmiş şeklidir. Ve aynı zamanda Rıdvan, Cennet hazanesinin başıdır. Aralarında bir münasebet vardır bunların. Fadkhuli fi ibadi vadkhuli cenneti. Sırrıyla cennete girecek ulvi ruhlar evvela radiyan mardiye sırrına masar olmuşlardır. Ya eyyatu hannasul mutmainne irci ila rabbike raatiyatan mardiye. Rabbine dön. O senden razi, sen de ondan razi. O senden hoşnut, sen de ondan hoşnut olarak Rabbine dön. İnsan, saadetli bir hayat yaşayıp ahirete intikal ettiği zaman ancak bunu bilebilir. Biri Maune vakasında size hutbede, belki karıştırarak arz etmiştim. Allah'ın selamımızı geride kalanlara ulaştır. Ve senin bizden, bizim de senden razı olduğumuzu duyur onlara diyorlardı şu anda. Biri Hazreti Cabir'in babası Abdullah İbn Amir vefat ettiği zaman Cabir dövünüp duruyordu. Resul-ü Ekrem'in huzuruna geldi ağlıyordu. Bir taraftan çok da yaşlı olmayan babasını kaybetmesi, bir taraftan bir sürü yetimin başına kalması, bir taraftan bekarlık içinde bu kız çocuklarına nasıl bakacağı endişesi, bir taraftan Uhud'da çok kaybettikleri ashab-ı kiram gözyaşlarını tutamıyordu. Resûl-ü Ekrem Kibril'in kendisine haber vermesiyle ona şunu nakletti. Baban ve emsalini Allah nasıl karşıladı biliyor musun? Nasıl karşıladı? Huzuruna gittikleri zaman o kadar mes ve oldular ki Dedi ki baban, Ya Rabbi bize müsaade et yere bir kere dönelim, geride bıraktıklarımızı anlatalım, senin yolunda ölmenin hazrını ve zevkini onlara duyuralım. Cenab-ı Hak buyurdu ki, la tercihun, dönemezsiniz, artık yok dönme. Fakat isterseniz, ben mashariyetlerinizi sizin anlatayım. Ve la <gülüyor> الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَهُ ayet kerimesi bu münasebetle nazil olduğunu söylüyorlar. Allah yolunda şehit olanları, Allah rızası için, büyük ruhlar olarak hasbilik içinde, ruhunu Allah'a teslim eden kimselere öldür demeyin. Bu ayet onlar hakkında nazil oldu. İki şartı var. Allah yolunda, Allah'ın yüce adını bayraklaştırma istikametinde samimiyat ve saffetle ruhunu Allah'a teslim eden kimselere öldü demeyin. Bunlar şehitlerdir. Allah'a imanı yoksa şehit değildir demek. Hasbi değilse şehit değildir demek. İhlas anlayışı bulanıksa şehit değil demek. Allah yolunda Resul-ü Ekrem'in prensiplerini yaşarken ruhunu Allah'a teslim eden şehit odur. Mevzumuzda münasebeti yok. Ama münasebet geldiği için arz edeceğim. Saadet mescidinde saadetli iki dostundan sonra minbere çıkıp halka hudbe irad ediyor. Hazreti Ömer halka hudbe irad ediyor Ravza-i Tahire'de. Ravzada insanın dine ve diyanete ait şeyleri bahsetmesi. Ben o kadar ince kalbe sahip değilim, bununla beraber bir iki söz edeyim dedim de pek tahammül edemedim. Utandım pek hicap ettim. Resul-ü Ekrem derken dönüp oraya bakacağım, hicap ettim. Sesim karıştı, kelimeler birbirinin içine girdi bıraktım. Arkadaşım Ahmet Baltacı dedi ki, Eskişehir müthüsü de eski beraber gitmiştik. Konuşsa ana dedi, valla dedim pek konuşamayacağım. Elimi kolumu kaldıracağım, hareket edileceğim. Şu Resulullah diyeceğim ben, ben buna cesaret edemeyeceğim burada. Orada konuşma başka türlüdür. Huzuru Resulullah'ta onu hatırda tutarak, gönlüne oturtarak, kafanın her fakültesine onu oturtarak, beynine oturtarak konuşma başka türlüdür. Hz. Ömer bu hava içinde kutbe irade ediyor. Nebilikten bahsediyor. Peygamberlik şöyledir, böyledir diyor. Peygamberler cennete şöyle girer, Allah'tan şöyle izaz ve ikram görür. Ve sonra tatlı bir reveransla, yanı başında sessiz, samit infiali içinde kendisini seyreden, resul ü Ekrem'in mübarek ruhunu içinde, bir hem tabi elmas gibi saklayan, yeşil kubbeye doğru bir reverans eliyle işaret ediyor. Hani Allah'a sahibi bu kabr. Ey bu büyük kabrin sahibi, ne mutlu sana. Afiyet olsun sana Allah'ın nimetleri. Talihliğin içinde yaşa git diyor. Ve arkadan sıddıklıktan bahsediyor. Sadık nasıl olur? Sadık gönül verdiği şeye ne pahasına olursa olsun bağlılıktan bir andır olmaz. Sadık yeri geldiği zaman aklını azzeder. Sadık, yeri geldiği zaman mantığından, düşüncesinden uzaklaşır. Sadık, sadık bulunduğu zata vefadan bir andır olmaz. Bu, mualla makamı sıddık Ekber resul Ekrem'e karşı ihraz etmişti. Badema, her müminin kendisine karşı sadıkları vardır. Bunlar dahi imanların nispetinde, Allah nezdinde derece ve kıymet alacaklardır. Sıddık'tan bahsediyor. Ve sonra biraz elini beriye işaret ediyor minberden. Hazreti Ebubekir'in kabrine. Sana da ne mutlu diyor. Sen de doğru yaşadın. O gibi hedefine vardın. Dostunun yanında yerini aldın. Sana da afiyet olsun. Ve sonra şehitlikten bahsediyor. Şehit olacağına inanmıştı. Zira Uhud'un üzerinde dururken sahih hadiste... Allah Resulü, yerinde dur ey dağ demişti, üzerinde Nebi var, Sıddık var, şehitler var demişti. Bu şehitlerden bir tanesi de Ömer'di, o gün orada bulunuyordu. Belliydi ki Nebi Resul Ekrem, Sıddık Faruk, Hz. Ebubekir Sıddık-ı Azam, öyleyse şehadet de kendine kalıyordu. Fakat bir lahza nokta koydu durdu, bir lahza nokta koydu durdu, kendini düşünüyordu. Aklından geçirdiği şeyler arasında herhalde kendini de o mezarda bir yere koydu. Kendisini şehit saydı. Ve sonra da kendi kendine levh ederek ''Ennâ leke ya Ömer'' dedi. Nerede şehitlik, nerede de sen? Çok büyük şeylere bel bağlamış, gönlünü takmışsın. İşte buraya kadar olan şey, cürmümüz muvacihesinde bizim de söyleyeceğimiz şeydir. Ve bundan ötesini, o büyük ruhun gölgesi altına girerek, siz de eder misiniz, yetmez misiniz? O öyle demişti. Sana resul eklemi Ekrem'i gösteren ve tanıttıran, ona imana muvaffak kılan, ve onun önünde can siparihane mücadeleye sevk eden, hicre şerefiyle serfiraz kılan, ve vezirim dedirten, vefat ettikten sonra da sen ona halife yapan, Hazreti Allah'ın sonsuz zutfundan uzak değildir ki, sana şahadeti nasip etsin. Evet Ömer... Şehadetle az oldu. Biz de diyelim ki, sokakların çamur aktığı bir dönemde, etrafı racifle dolup taştığı bir dönemde, mana alemine açık bir burunla geçtiğimiz her yerde burnumuzu tutmadan geçemeyeceğimiz bir dönemde, barutun ve barut dumanının ortalığı kapladığı, anarşinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemde, sulhun selametin silmi umuminin, Temsilcisi olarak mescitlere bizi getiren başımızı secdeye koyduran anlarımızın kirini silen vicdanımızı tenmir buyuran Hazret Allah'ın bize olan şu sonsuz lütufları ve nimetlerine bakınca bel bağlıyor, ümit var oluyoruz. bizi mazur görsün. Wal-malaikatu yadhu'lun alehim min kulli bab, wal-malaikatu yadhu'lun alehim min kulli bab. Her kapıdan melekler onların yanına girerler. Sahabi diyor ki bu ayet, Mus'ab'ın ölümü münasebetiyle nazil olmuştu. Bütün kapıdan bana şöyle geliyor ayetin mal münifi. Kur'an'ın edebi tasviri içinde şöyle anlıyorum. Aziz şehit, gülden demetler içinde, buketler içinde cennete götürülüyor. Mus'ab ve arkadaşları, bütün menfezlerden melekler başlarını içeriye sokuyorlar. Hani elleke diyorlar ona. Her taraftan sağdan ve soldan giriyorlar, tebrik ediyorlar. Bu Ali cenazeyi teşrih ediyorlar. Ne büyüksün ki resul Ekrem'in önünde onun namına şehit edildin diyorlar. وَالْمَلٰيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ Ebedi yurt, ne güzel bir yurt. Cenab-ı Hak cümleye nasip ve müyesser eylesin liyakatımıza göre değil rahmetinin istiabına genişliğine göre o rahmet ki mahkeme kübranın dehşetinden şeytanı da dehşet aldığı zaman o rahmete karşı ümit bağlayacak rahmetimle muamele ediyorum hitabı karşısında başını kaldırıp istifadeye koyulacak onu dahi heyecana getiren bu engin rahmet Teala hakkımızda böyle bir muameleye vesile olur. Vacib-ül ve Tekaddes Hazretleri bize merhamet buyursun inşaallah Teala. Muhterem Müslümanlar, hazeneyi cennetten, müminlerin âli ruhlarıyla çok alakadar ve münasebetdar olan, iyi yaşamış, iyi ölmüş, kanat çırparak cennete varmış kimseleri her taraftan karşılayan, hazene cennetten, bu onların ileri gelen Rıdvan'ından ve bu mevzu ileri seviyede Allah'ın Rıda ve rıdvanıyla sıkı münasebetinin olmasından, radiyen ve mardiyasırına mazhar olan kimselerin Rıdvan ağzıyla Rıdvan'a mazhar edileceğimiz cennete gireceğinden bahsettiği için meseleyi biraz kurcaladım, bulandırdım, karıştırdım, ayrı şeyler içine koydum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Asıl meseleden anlaşılması lazım gelen şey bulandırdığından ötürü beni muakaza etmesin. Ve bir de bunun ötesinde cehennemin hazinesi var. Bir kısım mükerrem ibat var ki onlar da cehennemde vazife yapıyorlar. Onların başına da Malik deniyor. Taberani hadisi şerifinde Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namaz kılmış oturuyordum. Bilemediğim birisi bana seslendi. Ha işte yanında Malik dedi. Sahibunlar, hâze malik sahibunlar fesellim aleyk. Fel tefettû febede'ni bisselâm. Bana birisi saatiften seslendi. Malik senin selamını almak için yanında bekliyor. Ona bir selam veriver, iltifat et, dendi. Ne büyük paye ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da Cehennem'in zimamdarı olan anahtarlar elinde tutan Malik, bir selam-ı nebeviye masariyet için Resûl-i yanına geliyor, Ya Rabbi bana selam versin diyor bu. resûl döndüm diyor, ben selam vereyim. Febede enibis selam. Beni bastırdı, selamın aleyküm ya Muhammed dedi. Ben de aleykümün selam dedim. Buna cehennemin hazini diyoruz, maliki diyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu da anlatıyor, bu meleklere de inanacaksınız. Tanışacaksınız burada. Kalben bunlarla münasebet kuracaksınız. Bileceksiniz. Yemenizin içmenizin başında bunları düşüneceksiniz. Bunlarla ruhen hem dem olacaksınız. İç aleminiz bunlarla dolup taşacak. Melekut alemi her an mevcudiyet ve ağırlığını içinizde hissettirecek. Vasi ladine kafaru ila cehennem cemra. Hatta izaa cauhuha futihat abwabuhha. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ Bir kısım kimseler, kalplerindeki fıtrat-ı selimi, muhabbet ve irfan istidadını köreltip küfre düşen bir kısım kimseler. Hani fıtratını bozanlar, dünyaya geldikleri gibi tertemiz yaşamasını beceremeyenler, Sağdan soldan esen muhalif rüzgarlara gönüllerini kaptıranlar ve böylece irfan ve muhabbet istidadını köreltenler, cehenneme zümre zümre sevk olunacaklar. Dalalet, küfür ve tuyan içinde kanat çırpıp uçma istidadını kaybeden bütün kolu kanadı kırıklar cehenneme sevk olunacaklar. Hatta izâ uha futihat ebvâbuhâ. Onlar da geldiklerinde bütün kapılar menfezler açılacak. Ve qâle lehüm öbürleri nasıl karşılanıyor? Nasıl hoş amedi ediliyor? Nasıl hüsnü istikbalde bulunuyordu? Bunlar ise diyecekler ki elem yâtiküm minkum yetlûne aleyküm âyâti rabbikum. Size sizin içinizden elçiler peygamberler gelmedi mi? Rabbinizin ayetlerini tilavet edecek elçiler size gelmedi mi? Geldi diyecekler. Başka bir surede قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا Bize nezir geldi, eğri yolun encamından sakındıran geldi. Nasıl gelmez ki Kur'an diyor? ve mamin اُمَّتِنِ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ İçinde Peygamberin zuhur etmediği bir millet yoktur. Büyük küçük her milletin içinde bir peygamber zuhur etmiştir. Hangi memleketin taşını toprağını sıksanız ondan bir peygamber sesi ve soluğu damlayacaktır. Ama Musa'nın ama İsa'nın ama Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyh ve ala ikhvani minen nebiyin vel sesinin soluğunun damladığını duyacaksınız. قَالُوا بَلَا قَدْ جَعَنَا نَذِيرُ fakat biz teksip ettik. Güneşe karşı gözümüzü kapadık. Ve avamca ifadesiyle onu balçıkla sıvadık. Muhabbet, istidat ve kabiliyetini kalbimizde körettik. Duymaz ve duygulanmaz olduk. Hatemallâhu Allahu kulûbihim sırrı, hükmü hakkımızda verildi. Belran alâ kulûbihim tokatını yedik. İşlediğimiz günahlardan küfrün içine girdik. Ve artık ne bir şeyi anlar, ne hakkın marifetine, irfanına aklımız erer halimiz kaldı. İstihkaklarını ifade ediyorlar. Cürümlerini itiraf ediyorlar. Isyanın ve cürmün kendilerini nereye götürdüğünü itiraf ediyorlar. Burada gördüğümüz melaike ikram, hazene-i nar. Allah'ın azabına müvekkel olan melekler. Başka bir alemde, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem rüya âleminde cehennemin hazinini, malikini gördüğü zaman cehenneme layık bir keyfiyet içinde insanın içine dehşet salar mahiyette müşahede buyurmuştu. Hadisin ifadesiyle kerihul manzar diyor. Görünüş itibarıyla insanın midesini bulandıracak korku ve dehşet salıyordu. Bugün münasebet kuracak ve inanacaksın. Gittiğin zaman o senin için munis ve enhis olacaktır. Melaike-i kiramla münasebetiniz nisbetinde onlar size enis olacak. Ve gönülleriniz itminana kavuşacak. Beşerin dudağı böyle bir itminan şerbetine bir iki asırdan beri susamıştır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri iken, iştam kıvamına gelmişken, canı dudağına gelmişlere bu şerberkle medet resan olsun inşallah. İmdadımıza koşsun Allah'ın rahmeti bizi içinde bulunduğumuzu perişan halden ve haletten helas eylesin. Cenab-ı Hak inayet ve ihsanını bizimle beraber kılsın. Önümüzdeki dersi inşallah Teala, melaike-i kiramın çeşitli vazifelerini arz etmeye, Meleklere tafsir iman mevzuunda o husus üzerinde durmaya niyetim var. Ömür vefa eder, İlla samimiyet elverir, Cenab-ı Hak konuşma imkanını bahşedersin inşallah onu arz edeceğim. Lillahi Teala'l-Fatiha. El Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezî Elhamdülillah, hadâna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 Sallallahu taala aleyhi ve aleyhi aale, aale ve auladhi ve azvajhi ve ashabhi ve atvahi ve ahfadhi ajemain. Ama بعد فَيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وَبَلَى نَرْسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاجِمِ Samimiyet, ihlas, hasbilik Allah nazarında çok mühim bir husustur. Cenab-ı Hak insanların amelleri için mizan ve terazi vaz ettiği zaman herhalde bunlara mukabil bir şey bulunamayacaktır mahşerde, mahkemeyi i kübrada. Azı yığın yığın şeylere mukabil gelecek ve ağır basacaktır. Gönlün imanla dolup taşması ve bunun insanda bir aşk, bir şevk, bir azim ruhu meydana getirmesi ve bu hasbilik uğrunda seve seve insan, en mukaddes şeyine kadar her şeyini feda etme duygu ve düşüncesi içinde bulunması, herhalde bunun için mizan ve terazi vaz edilemeyecektir. Cenab-ı Hak Zat-ı Ülühiyetiyle belki bu hareket, bu davranış ve bu anlayışa Zat-ı bizzat mukabele edecektir. Düşmüş, yıkılmış, çökmüş devrileri bu ruh ihya edecektir. Derbeder olmuş milletleri bu ruh ayağı kaldıracaktır. Zelilleri bu ruh aziz edecektir. Gönlü imanla dolu olan samimi insanın ruhu, hasbi insanın ruhu, Yaptığı işlerin içine maddi-manevi duygularıyla girmeyen insanın ruhu, maddi-manevi fuyuzat hislerinden fedakarlıkta bulunan insanın ruhu, dünyayı bir misafirhane bilen insanın ruhu, iktiza ettiği zaman seve seve cennetini feda etmeye dahi olan insanın ruhu, ve her an dünyasına tekme vurup onu itebilecek durumda olan insanın ruhu, zelil milletleri aziz kılacak, başı yerde olanların başını kaldıracak, ayaklar altında faimalları başlara tac yapacaktır. İşte devri risalet fenâhi, nurlu nurani bir cemaatin başında üzme üzme lahut aleminden aldığı nurlarla bir nezç meydana getiren, muhteşem bir binanın inşasıyla meşgul olan Resul Ekrem'in cemaati sallallahu aleyhi ve sellem. Tepeden tırnağa samimiyetin, hasbiliğin ifadesi içinde görürüz onları. Hicretin birkaçıncı senesi. Şu kubeyiplerin bir evvelki dersi anlattığım veya bir iki evvelki dersi arz ettiğim gibi, Kurra'dan bir cemaatin şahadetine vesile olunan vakadan Asım i̇bn Abi Ahvel'in vakasından misal aktarmak suretiyle samimiyetin nezdühü kıymet ve değerine dikkatinizi istirham edeceğim. Asım gelecek nesillerin arkasından gideceği insan, Şairi şehirin şehrin adına Nazmettiği şiirde belki o maksud idi, bilemiyoruz. Asım, cesur mu cesur, çevik çalak bir insan. Yasemenlik'te geziyor gibi Bedir'de düşman saflarının içinde dolaşmıştı. Sağdan vurup soldan çıktığında sağından ve solundan yara almamıştı. Küfür dünyasının adeta gayızlarının hedefi haline gelmişti. Onun için diş yani pek çoktu. Biri Maune'de ele geçirdikleri bu kurbanı herhalde parça parça edeceklerdi. Züheyl tarafı, Züheyl kabilesi tarafından etrafının sarıldığını görünce ellerini açtı şöyle yalvardı. Ya Rabbi, ben ayattayken temiz cesedime müşrikin elini vurdurmayacağım. Kılıcımı çekip, hayatımı kontrol edebildiğim kadar kontrol edeceğim. Ötesinde sen, bu Errakif'in finalini benim tenime vurdurma, diyordu Allah'ım. Asım bir şehit olarak akşama doğru düşüyordu. Ama cesedine el sürmek, başını kesmek için yanına gelenler kocaman, af ah buyurun eşek arılarıyla mübarek cesedin sarıldığını görüyorlardı. El uzatan herkesin ağzı, burnu, gözü, kulağı, dudağı eşek arılarıyla doluyordu. Asım'a el uzatamıyorlardı. ''Akşama kadar el uzatamadılar, hava kararıncaya kadar el uzatamadılar, bana kafir eli değmesin, mabedimin göbeğine namahrem eli değmesin'' diyen şairi şehir gibi, ''Sen anan şu cesedime benim namahrem eli değmesin'' demişti. Ve o eli değdirmeyecekti Allah Celle Celaluhu. Geceye doğru şiddetli bir yağmur yağıyor. Ve ceset gelen sellerin üzerinde bir meçhule doğru gidiyordu. Sahabi uzun zaman aradı Asım'ın cesedini bulamadılar. Kim bilir melek nerede hangi hareketiyle nasıl defnetti. Onu seller yıkamıştı. Kanına mütenahiliye ulaşmıştı. Meleğin eli üzerinde dönmüştü. Meleği alanın sakinleri gözyaşı dökmüştü. Asım korunmuştu. Himaye'ye giren Allah korur, niçin korunmuştu? Samimiyetinin mükafatı olarak korunmuştu. Hasbiliğinin mükafatı olarak korunmuştu. Her şeyi feda etme havası içinde yaşadığı hayatına mükafat olarak korunmuştu. Her sahabe aynı ruh, aynı anlayış içindeydi. İntikal edin birkaç adım öteye. Bedir'e çıkın. Asımında çal akıllı dönüp dolaştığı Bedire çıkın. Bedir'de dolaşın. Ashabı Resulullah'ın Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem civan mertine dikkat kesilin. Allah Resulü eşiru ileyye eyühel kavm diyor. Bana bir yol gösterin. Kervanı takip için çıktık. Karşımıza düşman çıkardı Allah. Bana bir yol gösterin ne yapalım? Allah Resulü tayin etmişti yolunu. Cenabı Hak işaret buyurmuştu ona. Ama çıkacağı bir yolda ashabının kendisiyle beraber olmasını bekliyordu. Miktat atını ileriye sürdü bir şeyler dedi. Saad bin Uba'da bir şeyler dedi. Dedikleri her şey orduları coşturmaya kafiydi. Değil orada 313 tane olmak 13 tane dahi olsalardı düşman saflarının bir tarafından vurup öbür tarafından çıkacaklardı. Sözün tatlısını Sa'd ibnü Muaz söyledi. Şu meleklerin cenazesini teşyi ettikleri Hazret-i efendisi. Efendimiz kendisine ayağa kalkanlara "La takûmu kemâ takûmul Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi kalkmayın dediği halde Sa'd ibnü Muaz'ın yanına gelen kimseler, Sa'd ibnü Muaz onların yanına gelirken "Kûmu ilâ seyyidiküm" buyurmuştu. Efendiniz ayağa kalkın. Kalkın zira göklerde alkışlanan bir insandır. La <gülüyor> alekata'nina ya Resulallah. Bizi kastediyorsun gibi geldi ya Resulallah. Bir sürü söz söyledi. Kandan irinden deryaları geçeceğini söyledi. Cemaatın Resul Ekrem'in yanından, arkasından ayrılmayacağını söyledi. Ve şöyle dedi. La nakulu kemâ benu banu İsrail. Ben İsrail'in peygamberlerine dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Onlar şöyle dediler. İzhab ente ve rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Sen ve Rabbin git savaş biz burada oturuyoruz. Böyle demeyeceğiz. Biz şöyle diyoruz. İzhab ente ve rabbuka faqatila inna Sen ve Rabbin nerede düşmanlarınıza karşı karşıya iseniz Sizinle beraberiz ya Resulallah. Sil hibale menşi'iteh. Iqtâ hibale menşi'iteh. Adi ve salim menşi'iteh. Ve kudh min envaline maşi'iteh. Ve atine maşi'iteh ve kamakal. Ağzın senin kevseri şiddet işte, zâdi divaz. İstediğine bizi düşman yap ya Resulallah. İstediğinle alakamızı kes ya Resulallah. İstediğinle bizi bağla ya Resulallah. İstediğinle sulh ilan et ya Resulallah. İstediğine karşı düşmanlık ilan et ya Resulallah. İstediğin kadar malımızı al ya Resulallah. İstediğin kadar bize ver ya Resulallah. İstediğini yap ya Resulallah. Kassalın halinde meyyit gibiyiz ya Resulallah. Ağzın balyesin büyük insan. Bense şu perişan halimle o büyüklük karşısında hacalet içindeyim. Bunu değecek cemaati bulamadık. Ve bunu değecek şekilde öne atılamadık. Resul-ü Ekrem'in önünde o türlü civan mertlik hisar edemedik. Seyyidi ya Resulallah, Seyyidi ya Resulallah, büyük bir devre kaldık. Öyle bir devre kaldık ki Seyidi, senin ümmetin olma halini kendimde hissedemiyor. Hicabından yerin dibine girmek istiyorum. Seyyidi sultanlık mülkünü gedada nesilgeme. Seyyidi başımızdan eksik olma. Seyyidi havanın bulandığı, ortalığın karardığı şu günlerde bizi bizimle baş başa bırakma. Seyyidi Medine'nin peçesini kaldır. Şu vatanın başörtüsünü başına koy. Vatanın ufkunda boy gösterse gidin. Seyyidi tükenme durumuna geldik Seyidi etrafı yangın aldı Seyyidi bizi bitirme Seyyidi sen bize öğrettin Sen bize öğrettin bu ümmet biterse Allah'ın adını anacak kalmayacak Seyidi ya Allah bize şefaatçi ol Muhterem Müslümanlar Muhterem Müslümanlar hissimin bana bir iniraf çizdirmesiyle Mevzumdan inhiraf çizmekle, sağa sola gittiğimden ötürü Allah'a sığınıyorum. Allah beni cümleyle beraber aff buyursun. Muhterem Müslümanlar samimiyet ve ihlas bu kasvetli bulutları silecektir. Muhterem Müslümanlar Leyliyel Yalda'yı ebedi bir gündüz haline samimiyet ve ihlas getirecektir. Muhterem Müslümanlar rahatınızı feda etmeniz, gecenizden ve gündüzünüzden bir kısım saatleri Allah'ın adını yüceltme istikametinde kullanmanız sizi zelil milletler arasında yaşamadan kurtaracak göklerde yaşayanlar gibi aziz milletler seviyesine ulaştıracaktır Allah'ın yolunda menzilin neresinde düşerseniz düşünün selamun aleykum tiftum hitabını eşiteceksiniz yedhulun aleykum Min kulli bab selamun aleyküm bima sebertum Fanihme ukbeddar Akıbet ve encamınızı Allah hayretsin Yürüyeceğiniz, yaşayacağınız bu yolda Omuzunuzda taşıdığınız Hazreti Resulullah'ın adını Hazreti Muhammed'in adını Şerefle taşımakla Allah sizi serpilaz kılsın Okanacım of ela in ahsan al kalam wa abla an kalamullah al aziz al ve taala fil kalam ve iza kur'al qur'an fasm'u lahu ansitul allekum turahmun auzu billahi minash shaytanir Bârekallâhu lena veli cemil mûminîn âmîn. Elhamdülillah, elhamdülillâhi hamden kâmilîne kemâ amel. Eşhedü ennâ ve eşhedü ennâ Muhammeden abduhu ve Resûluhu'l-Nebiyyül-Muhteber. Hâzîmenli nebiyyîhî ve tekrimenli fekâmeti şâni-sâfîhî. Fekâlâllâhu azze ve celle min kâilin mukbiran ve İnnallâhâ ve <türüle> melaiketehû yusallûnâ ala'l-nebî Yâ ayuhellezînâ <türüle> amenû sallû aleyhü ve sellîmû teslimû ala'l-ebbî Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin Kama sallîte alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahimin Rabbânâ innek hâmin hükmeci Mebârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâli seyyidina Mebârik de alâ Hala ailesi de sahabeti karar. Mâhşûnâ mâhû mûmûdî yâmin O'an da sürdü, Allah'ın kulları İttakullah ve atîûh Azemeti kadar Allah'a karşı saygılı olun Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun Sizi camiye getiren, secde ettiren Kalbinize irfan nurunu koyan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan çok korkun himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَائِدِ kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da insanlara getirilip tarif edilen hayat tarzıyla emrediyor. En şumullu manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halinizi o görüyor ya. Şu andaki halinize deliğe ban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu mualla olan İslamiyet'in kasr-ı mualla gibi başınızda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ <Sessizlik> Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden ve büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin, asırların anlayışının değil Resulullah'ın, Resulü Zişan'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlış yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Amin aman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimiz salah. İnne salate tenha ani'l fuhşae ve'l Ve zikrullah ekber. Vallahu yadgha setnu. Allahu ekber.